Doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe Allah bir toplumu saptıracak değildir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.